Değerli Burç Efem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine çok değerli bir kardeşimiz mikrofonlarımıza misafir oluyor. Kur'an Vadisi'ne Enes Hüyka kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsın Enes iyi İyiyim. misin? Elhamdülillah siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Enes kardeşim Allah razı olsun. Sen tabi Arnavutluk'tan geldin İstanbul'da Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci sınıf okuyorsun. Ama oraya gelmeden önce Kur'an-ı Kerim eğitimi aldın Arnavutluk'ta. Kur'an-ı Kerim'i öğrendin, eğitimini aldın, kıraat dersleri aldın, farklı ülkelere gittin ve evet. en sonunda İstanbul'da kanaat <gülüyor> buldun. Evet. Ve İstanbul'da okumaya ya. devam ediyorsun İstanbul'da. Evet, evet Enes kardeşim senden... Her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli Allah kelamını dinleyelim istiyorum. İsra Suresi'nin 7 ila 15. ayetlerini okuyacaksınız evet değil hocam. mi? Buyurun efendim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İn ahsane ahsantum li in jaa تِلْيَاسُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْ ولي أدخلوا المسجد كما دخلوه أو على مرتين وليُتبروا ما علوا İn ahsatım li in سوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ Ve in gördüm gördün, إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين لَا أُبْمَ أجْرًا كبيراً وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ tandana la gum ma'adaban yad'u ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ve can insan Vjgaln alayla Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler İşte onların üzerine meleklerini hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaad edilen cennetle sevinin derler. Dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey gafur ve rahimden bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen, kim şeyi İyilik ve kötülük bir olmaz. O sen, en güzel tarzda bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi <gülüyor> candan sıcak bir dost dolu <gülüyor> vermiş. Ama kötülüğe <gülüyor> karşı iyilik halketi ancak sabredenlerin karıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların karıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesveses seni dörterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi mükemmel darz bilir. Ve لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك يقرأ كتابك يقرأ كتابك Kafâ binefsik al hasiba. طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه شورا يقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا منه اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ مَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإن ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدى تديل لنفسي ومن والله فانما يضل عليها ومن وَانْظُرْ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رسولا men ihtadin fa ma ma حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا SADAKALLAHU'L-AZİM Enes Hüka kardeşimiz İsra suresinin 7-15. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerin mealinde Yüce Allah şöyle buyuruyor.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 Gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delilini sildik, gündüz delilini aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği amellerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. Her insanın yaptıklarını boynuna doladık. Her insan Yaptıklarına göre muamele görür Nitekim Kıyamet günü hesap defterini Önünde açılmış Bulacaktır Şöyle deriz ona Defterini oku Bugün muhasebeci olarak Kendi işini görmeye kendin yetersin Kim doğru yolu seçerse Kendisi için seçmiş olur Kim de doğru yoldan Saparsa Kendi aleyhinde sapmış olur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 Evet Enes Hüika kardeşimiz Arnavutluk'tan geldi. İsra suresi 7 ile 15. ayetleri okudu Enes kardeşimiz. Evet Enes Arnavutluk'ta sen Kur'an'ı öğrendin. İlk sana kim öğretti Kur'an-ı Kerim'i? Ben normalde küçük yaşlarda başladım Kur'an öğrenmeyi. Ailem e, yardımcı oldu çok. Küçük yaşlarda onlar da benim hafız... E, Olmamı, olmanı e, istiyorlardı değil mi? Iste, i̇stiyorlardı çok. Evet. Yani... Üç yaşlarında ben e, küçük süreleri ezberlemeye başladım üç yaşında Evet Hay maşallah. ne kadar güzel. Yani e, en soncu Ahmet Juzun süreleri e, ezberlemeye başladım sonra biz gezi için babamla ve ein, e, annemle geldik İstanbul'a Evet e, 2000'de Evet buradan bazı hatim kasted kasetleri, Şidler, kasetleri hatim, evet, aldım Abdülbasit Abdül Evet yani Murattal e, yani tertil bir şekilde öyle bir okuyuştan aldık Normalde Anavulu' döndüğüm zaman dinlemeye başladım Evet yedi yaşlarına kadar sonra ezberleeyimin Allah'ın izniyle dinley din evet. ay hani mucise Allah yani istiyoruz her şey yapıyor ben de kendim yani bilinçli değildim mesela yedi yaşlarına geldiğim zaman hani ezberlemiştim böyle mesela düzenli değil yani dinleyerek mesela oynuyordum e, e, dinliyordum. Aynı zamanda. Oyun arasında evet. dinliyordun, evet. dinliyordun, oyun evet. oynuyordun falan böyle. Sürekli hayatının içindeydi yani o aldığın evet yani. albümler değil mi? Evet. Ve dinleye dinliye zamanla yani. da ezberledin. Evet. Çünkü o yaşlarda hafıza temiz oluyor değil evet. mi? Evet, Günahlarla evet. kirlenmemiş oluyor. Evet. Her şeyi kaydediyor, duyduğunu kaydediyor, okuduğunu kaydediyor. Sen de kolay bir şekilde o dinlediğin ilk okumaları, ilk kıraatleri... Evet hemen hafızana kaydettin ve seni bu noktaya kadar getirdi. Evet. Daha evet. sonra Invita okudun mu? Sonra evet okuduk. Yani Türk uh, Kolej gibi. Yani bizim imam hatiplerimiz biraz farklı. Hem de dini dersler var hem de sayısal dersler normal yani. Evet. Türk kolejler gibi. Evet. Orada bayağı iyi bir uh, eğitim aldı. Hem yani fen uh, alanında evet alanında. yani fen kanadımız bilimler. var hem de Hı -hı. sosyal bilimler ve dini bilimlerinde. Hepsi de vardı evet, değil mi? Evet. Yani bu okuyuşunu dinleme metoduyla mı bu noktaya getirdi? Evet normalde. Ben küçük da. yaşlarında... ...hani <gülüyor> elhamdülillah Allah sesini insana veriyor. Evet. Ses de yani e, bir mucize. Ben de yani bazen oturuyorum evde... ...ya da yurtta ya da okulda. Mesela tefekkür ediyorum. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Mesela iki falan tel diyelim yani. Kas. E, kas. iki ses kas evet, var. Evet kas var. Yani... Onlar da nasıl böyle mükemmel sesler çıkabilir yani. Rabbimin bir de, mucizesi yani, değil mi? İnsan bedeninde yarattığı bir mucize yani İnsan e, gerçekten anlıyor böyle yani ne kadar hani büyük bir mucize olduğunu. Evet. Her şey yani bir de fikir etsek çok zaten... Müthiş mucizeler e, var evet. ama görebilene, düşünebilene, evet, fark edebilene değil mi? Yani normalde küçükken e, Abdülbasil Abdül Samet otiz sesle e, taklit etmeye çalışıyordu. Evet. Allah da vermiş hani sesin. Taklit etmeye çalışıyordum. Ama normalde Abdü Samet bir zirve. Yetişemezsin. Sence Abdü Samet mi zirve? Mustafa İsmail mi? E, Mustafa İsmail de zirve. <gülüyor> ama ses yani tizlikte. Anladım. Yani ses tiz kullanma evet, açısından kullanma diyorsun. Açısından, ama kıraat açısından e, Mustafa İsmail zirve de değil mi? Makamından evet. e, Mustafa Kesinlikle. İsmail. Sonra ben onu taklit etmeye çalışıyordum. Ama nefesle problem Yetmiyor. vardı. Evet. <gülüyor> bir de ses de sesle yani zorlanıyordum. Sonra bıraktım. Normalde. Evet. Sonra bazı okuldaki bazı öğretmenlerle yani ilk e, onlar bana Mustafa İsmail'i tanıttılar. Evet. O zaman ben dinlemeye başladım. Yani mükemmeldi. Mustafa İsmail'in sesi daha sakin yani daha yani, e, aşağı Evet. E, yani okuyor. Aşağı notalarla e, okuyor. Pest notalarla. Evet. evet. evet. Tiz de var ama yani Abdülhamid'e kadar değil. Evet. evet çok sevindim. Hani orada makamlar yani hmm. biraz sevindirmeye başladım. Sevmeye başladım. başladım. Evet. Sana sevdirmeye, sevdirmeye başladı. Evet, yani. Mustafa İsmail. Sonra ben normalde onun e, kayıtları biraz böyle sesli, biraz yani eski. Ondan evet. dolayı ben Ahmet Nain'a geçtim. Normalde şimdi e, çok e, meşhur bir e, kari. Ahmet hani, Nain, e, evet doktor. E, meşhurun. Onun okuyuşu Mustafa İsmail'e benziyor. Çok benziyor Ama Evet çok benziyor ama yani nameler biraz e, hani... Adlanmış evet. Hmm. Yani kendisi biraz sesi daha düz, düz yani bir şekilde hmm. okuyor. Çünkü müsabaka yani mesela çok, nameler çok dalgalı değil. Senden, evet yani yetişemez yani evet. yetiş kimse yetiş Ekol yani o değil mi evet, zirvede? Evet, zirvede. zirvede. Evet, kesinlikle. Ben aynı, bana benim sesime yani e, onun sesi benim sesime yani e, e, yakın geliyordu. Aynen ki. Evet. Ondan dolayı ben onu çok dinlemeye başladım. Evet. Ama bu son zamanlarda biraz galveş dinlemeye başladım. Galveş hani hmm. Gönüllü biraz dokunan bir okuyuş. E okuyuş var. Enes sen onları dinleyerek bu noktaya geldin. Peki Arap ülkelerine gidip tilavet, kıraat eğitimi aldın mı hiç? Yok normalde hiç almadım. Gittin mi peki? Yok, bir gittim Ar yani Kuveyt'e Mısır'a gittim. Gittin. Ee, yarışmaya katıldın değil mi? Evet. Nerede olmuştu o, o yarışma? Kuveyt'te Normalde yarışma. ben de Mısır'da katılmıştım, küçük yaşlarında. Yani tilavet tertil için orada kazanmıştım birinci lig. Mısır'da. Mısır'dan. Tilavet Ama dalı. Yedi yaşındayken. Küçükken. Yani ilk, yedi evet. yaşındayken tilavet dalında evet. birinci oldum Mısır'da. Mısır'da. Nasıl oldu bu? Evet. Ben normalde 2002'de yani çok. <gülüyor> hani, çok evet, yani bayağı. Yani çok hmm. uzun zaman oldu. Ben de. Küçük, çok Küçükler kategorisinde oldu değil mi o yarışma? Yok normal yani şeyden. Kendi yaşıtlarında değil mi yani? Yok. E, mesela orada hem büyük evet. kadrolar bile hem de küçükler. Ama yani e, düz okumadan benim e, bu tarzda değil. Anladım. Makamda değil de düz diyorsun. Evet. Ha, düz, yani, yani, okuma, evet. E, namaz kurallarını yani, önsemeyen, önseye yani, Önemsemeyen. Öncelikli evet, olmadan kullarım. okunan evet. okuyuş diyorsun. Tevviç, yani namazdaki gibi. Evet, tecvid kurallarıyla yani tahkik, tahkik. okuyuşum. Makamlı değil ama tahkik Düz, okuyuşu. Tahkik evet, yani, okuyuşu. E, o aldı birinci olan. o. 7 evet. hmm, yaşında birincilik diye e, bir evet, ödül evet. aldın. Mısır gibi bir ülkede evet, evet. bir Arnavut olarak bu başarı evet, elde evet. ettin. Evet. Hakikaten gıpta edilecek bir e, başarıya imza atmışsın. Daha sonra da bir yarışma daha oldu Kuveyt'te değil evet, mi? Evet Kuvayt'ta orada. Orada tekrarlardan dolayı az önce bahsetmiştin. <gülüyor> evet yani, Ayetlerde geri mi? dönme, <gülüyor> geri dönüşler evet, tekrarlardan yani. dolayı. Puan kırılıyor. Puan kırılıyor ve evet, ne yazık ki el ediler seni. Evet. <gülüyor> Eğer tekrarlar olmasaydı belki orada da ilk üçe girecektin değil mi? Allah'a emanet. Tabi yarışma da yarışma anındaki psikolojik durum, yorgunluk, evet, yani, sesin yapısı, küçük bir hata yapıp yapmama. Çok etkili ama gerçekten evet. hoş bir okuyuşum var. Etkileyici bir okuyuşum tamam. var Allah razı olsun. Şimdi Enes bir ara verelim inşallah Kur'an Vadisi'ne. Aradan sonra tekrar muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Tamam. Değerli Burç dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Enes Hüyka kardeşimiz. Kardeşimiz Arnavutluk'tan geldi. İstanbul'da üniversite eğitimi görüyor. Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıfta okuyor. Evet Enes şimdi sen tabii Arap tavrıyla okuyorsun. Onları kendine model olarak almışsın. Yani şey de var yani bir söz e, Kuran Mekke'de inmiştiyim. E, İstanbul'da yazıldı. Yazıldı. yazıldı. Mısır'da, okundum, Mısır'da okundu. Mısır'da yani, okundu. hakikaten. <gülüyor> normalde ses olarak Mısırlılar evet. Türkler yazma tarzı. Yazma da önde. Türkler yazmadılar. Yani, Yazmada önde ama ikinci, son yıllarda Türkiye'den de artık birinciler çıkmaya Esan, başladı en az Ben Enes. mesela benim kanalım Ezan. Evet. Tarzı mesela Türkiye birincisi. Değil mi evet, dünyada? Çok çok güzel okunuyor Ezanlar evet, yani. hakikaten. Şimdi ne? Programımızın ikinci kısmında. <gülüyor> Bu makamlarla ilgili örnekler verelim mi ayetler üzerinden? Tamam mesela. Hangi makamdan başlayalım Hı. önce? El, i̇lk önce beyati. Beyati, beyati makamla makam, başlıyor yani zaten Kur'an-ı Kerim değil Evet mesela bütün koyuşlar beyati makamında. Bir bitirirken de aynı evet. şekilde beyati bitirilir. Mesela euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tersin. Mesela böyle. Ama her makamın şey de var yani sual. Mesela soru soruyorsun. Evet cevap. Ama yani bir... Soru cevap. Pes. Pes notalar Onlar da yapılır. Ama cevap mesela... وَالذَّانِيَاتِ ذَرُوًا فَالْحَامِلَاتِ وَقَرًا فَالْجَانِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقًا Şimdi bu cevap oluyor değil mi? Başka? Başka bir makam? Bayrağı. Rast makam, rast makam, rast makam yani tabii bir makam. Mesela insanın sesi olan bir insan yapabilir bunu kolay çünkü name yok çoktu. Mesela aynı sureden veriliyor. Evet, evet enes. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dâruvâ, fel ve zaniyatı zruva ve فالجاديات يسرا فالمقسمات امرا انما تعدون الان صادق وان الدين لواقع نما له evet <تصفيق> والذاريات ذروا فالحا Wil qaran fal janiyat Bu fal cevap. Cevap mı? Cevap. Cevap yani. Ama yani normalde her mekanında işte stiller var. Mesela evet. böyle de bir cevap olabilir. Başka bir şekilde de olabilir. Mesela değişik yerler, mesela notalar, Mesela, mesela artılarını yapalım. <gülüyor> Rastın cevabı oldu evet. değil mi? Hmm. Başka bir stil yani. Tamam. Normalde başka bir makam. Sika makam. Sega. Segga diyoruz. Yani Araplar <gülüyor> sik akşam, sika namaz diyorlar. Evet. Evet. Bu biraz çok e, nameler var. Bir de e, sesin titremesiyle yani e, ortaya gelen bir makam. Onu da örneklendirelim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا Felmunqasimati amran innama tuaduna law sadiqu wa innad din Bu yani sual. Sayıcak. Soru oldu. Cevabını verelim. Evet. وَالْذَانِيَاتِ ذَرُوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَانِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا Cevap verdik. evet. Sekah Makam'ın <gülüyor> sual ve makam. cevabını yaptık. Şimdi Hicaz Makam. Caz makamı yani Türkiye. Türkiye'de yaygın Türkiye'de, olan makam. Tabi, makam. Yani yani. Bir de ilahiler daha çok. Evet. Hani bir oynatıcı bir makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dâriyâti dâvvâb. فالحاملات وقرا فالجانيات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سؤال دارزو سؤال دارزو مثلا سندا لو آقير مثلا سنگي سردون كبير سؤال يعني سنگي سر يرسو سنع جواب يرسو والذانيات <تصفيق> ذروا فالحاملات وقرا يسرا فالمقص Semanti amran inna ma tuaduna lasadiq. Cevap cevap. Ni cevap oldu mu? Hicaz. Hicaz makamı. Evet. Sual ve cevap evet. oldu. Şimdi Nihaven makam. Nihaven makamı biraz yani hem üzgünlük var hem de oynadır. Evet. Biraz yani hoş şey, bir, bir makam oldu. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ Bu soru mu oldu Niyahmet? Soru? Pass. Şimdi tize çıkacağız. Biraz <gülüyor> uzaklaşın o zaman. <gülüyor> Cevap. Cevap oldu. Şimdi Saba makamı. Sonra Saba'dan Acem'e geçelim. Çünkü Acem Saba ile gidiyor. Tamamlıyor bir evet, tamamlanıyor. Evet tamamlanıyor. Bir de e, Ciharka. Çarga Çargah Çarga makam. Çargah makam. Geçelim sonra. Saba yani <gülüyor> üzüntü. Yani. Ve mesela e, Saba e, eczanlarında kullanılıyor. Hep, biraz daha pes sokunuyor değil evet. mi? Evet. <gülüyor> daha pes. Duygulu. Evet daha duygulu mesela. Hüzün var dediğim. var, var. Ağlatıcılık var. Bir de mesela Çargah makamı da çok yani gönülün titreten, titreten e, etkilenen. Mesela ben de çok du duygulanıyorum. Acem ve Çerga makamında çok du duygulanıyorum. Evet. Yani, Enes güzel olunca mesela, hepsi duygulandırıyor. Evet, be. Ama bu makamların dediğin gibi ayrı bir hususiyeti var sanki evet, değil mi? Yani. İnsanın bam teline dokunuyor adeta. Evet, evet. Şey, sabahdan başladım. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذاداتِ ذَموًا فَحَامِلَنتِ وَقَرى فَالجَداتِ يُسْرًا فَمُقَِّمَاتِ أَرَد إِنَّمَا مَاتُ وَادُونَ وَإِنَّ الدِّينَ لَعَاقِبَةٌ جَوَابٌ وَعَجَمَ مَجْمَعَ وَالذَّاتِيَاتِ ذُرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وَالْقُرَنْ فَالْجَانِيَاتِ عُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا İnnama tu'adun la sadiq Ve inna Şimdi aracama geçelim. Bu normalde sabah cevabım. Ve al-dâliyatı bu fal mukassimat bu acam inna ma tuaduna la sadiqu wa inna din alaqim bu şimdi ceharka çarga şimdi. çarga ve acam yani benziyor tamamen birbirine والذانيات ذروا فالحاملات وقرا فالجانيات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعْ Bu soru tarzlar. There. Mm -hmm. <laughs> Şimdia. <laughs> وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا İnna ma tu'adun lusadiqu, inna dīna lwaqir. Sana, berç kama kambırdır var. Ne hani ara mesela kurdi, kurdi yani arjemin bir parçası e, Sabaila yani bir Birleşmiş. <gülüyor> Malum ben çok o seslere çok gidemiyorum yani bulamıyorum. Sadece gaza bulmak çok zor. Ama yani geliyorsa falan birden şey var Beyat ilham yani. gibi bir şey diyorsun he? Evet, evet. yani gelecek evet, o anda gelecek. bir anda gelecek evet, yoksa yani. kolay bulunan makamlar değil diyorsun evet, yani. ara makam çünkü evet. değil mi onlar Evet hmm. yani. Bir de Hüseyin'i var mesela beyanin Bir de bazı parçalar var mesela ve kor. <gülüyor> Bunlar mesela Mustafa İsmail çok yapıyor. Mesela bu beyazının e, bu da bir cevap. Yani mesela genellikle bunlar. Hı hı. Belki hani bu profesyonel değil nasıl diyebilirim. Mesela e, ses amatör ruhla mesela. diyorsun. Ama, hmm. Okuyuş tarzı mesela. Notalar değil mesela. Ben de e, öğrenmedim notalar Ama mesela hı hı. O, dinleyerek falan. Evet. Hafızlık var mı? Yani? Evet. Hafızlık da yaptın. Evet. Kaç yılda evet. yaptın hafızlığı? Ben dedim yani beşin 5 yaşında bitirdin <gülüyor> mi? Yok 7 yedi yaşında yedi yaşında bitti evet, hafızlık bitti. Ha, Sen hafızlık dalında birinci oldun Mısır'da Yok hafızlık değil okuma Okuma değil evet, mi? Evet okuma Yüzünden okuma mı? Bakarak evet. okuma Evet ha, Tamam ya Mesela bir parça hazırlıyorsun Tamam okuyorsun Rapid. ona evet. tilavet ediyorsun değil mi? Evet Hafızlığı yaptın 7 yaşında bitti maşallah evet, bitti. ne kadar güzel ya e şu an nasıl sağlam mı afızım? Evet, sağlam elham. Yani elham öyle hiçbir sıkıntı yoksa olmuyor musun? Sürekli alham tekrar alham ediyorsun. Tekrar ediyoruz her, her, gün yani. her gün 300 Her gün 300 okuyorsun. Evet yani dinletiyorsun kendini. Böyle ehli Kur'an'dan yani böyle yani Kur'an'ın ehli ehlilerden yani böyle bir ifade mi? var mesela 300'den 300'de mesela böyle bir tekrar olursa her gün evet. güzel yani e, sağlam. Unutmamak bilesin. için evet, asgari günlük 300 evet, okumak gerekiyor Yani Muhtavas yani. Hmm. Vasat vasat olanı o diyorsun. Evet. Hmm. Çok mesela güzel. Mesela dört de beş ama yani, yani ortası yani ortası iyi yer niye? Mesela diyorsun. hiç tekrar etmeyen de var mesela onlar kabedmiş çünkü normalde bir yük en büyük yük yani. en büyük emanet. Mesela emanet. Onu korumak için? Yani Kuranda dedi, Hani Kuranda geçti ki, in aradna alamanet ala səmavatı və alrd və jibalı <gülüyor> fəbina yahminə və şaqna minham insan. Yani ben biz Allah diyor yani bu emaneti bütün dağlara verdik samavata girdik verdik eee evet. yani hepsine verdik ama kimse tarşamadı saçmak istemedi tarşama istemedi sadece insan tarşabildi ama insan ne kadar cahil ah cahil evet, aslında evet unutmamak için diyorsun günde 300 okuyorum evet, yani her gün mesela ben de hani şey nasıl nasihat olarak bütün hafızlara aynı şeyi eskere, tavsiye ediyorum diyorsun evet, yani. Unutmamaları şey için unutmamaları değil mi? Unutmamaları yani ortalama i̇nşallah. 300 okurlarsa evet, da unutmazlar zaten. Evet. Inşallah. Peki okulda, sınıfta, derste, Kur'an dersinde de okuyor musun? Böyle hoca sana Enes bugün hadi bakayım bir aşişerif dinleyelim evet, yani. senden diyor mu? Evet. Hoca da maşallah. Yani, <gülüyor> e, Hamza Hoca değil ha, Hamza, Hamza Hoca. Çok evet. güzel yani, sesi var Allah razı olsun. Evet. O da okuyor. Yani biz de bazen okuyoruz. <gülüyor> yani elhamdülillah. Evet. Maşallah. Derste de yani. okuyorsun. evet. Yani okulda, camide, cuma namazlarından evet, evet. önce de okuyorsunuz. Okuyoruz mesela bir şey var yani 3-4 kişi evet. de başka kişiler de var yani orada okuyan. Malezya'dan mesela, bir kardeşimiz vardı evet, daha da önce var. geldi. Mesela... Türkmenistan'dan mı bir evet. kardeşimiz vardı. O da yani. Sen varsın. Başka, da, başka Hamza Hoca var. Yani. Hamza Hoca zaten hocanız o da evet, var. Yani. Ee, dönüşümlü olarak okuyorsunuz evet, cuma evet. günleri özellikle evet, değil mesela, mi? Ayda bir defa mesela geliyor. Yani evet. Yaşımız, evet. evet. Peki böyle İstanbul'da büyük camilere, Selahatin camilere de gidiyor musun böyle ara sıra? Vakit buldukça. Normalde yani, daha önce de gezdim. Biraz yorucum. Trafikte var. Evet. Maalesef İstanbul'u. Çok fazla Ama gezemiyoruz. Çok seviyorum diyorsun. yani İstanbul'u. Böyle bazen gördüğüm zaman bir ruh var yani. Bir maneviyat. Mesela bu eski e, eski yerlerde mesela eski mahallelerde mesela Fatih şey. Var. Evet. Mesela aklıma geliyor Sultan Mehmet Fatih gerçekten. Mesela hadislerde geçtiği gibi yani hani çok güzel bir insan. Yani Peygamber Efendimiz de söylemiş. Mücderi ne kadar yani. güzelmiş. Mesela ben de duygulanıyorum mesela. Böyle bir Fatih olmasaydı. Bu şehir yani biz kimlerin yani, kimler? olacaktı Biz mi? burada olacak mıydık? Bu ezanlar olacak mıydı? Evet Bu evet. yani. Kur'anlar okunacak mıydı evet, bu şehirlerde yani. değil mi? Gerçekten mesela İstanbul'da. Yani yani. Ne mesela... kadar Allah razı olsun desek yani. Fatih Sultan Mehmet evet, gibi yani. büyüklerimize, ecdadımıza. Gerçekten mesela ben duygulanıyorum ya. Yani evet. O zamanlar aklıma geliyor. Şöyle bir tarihte yolculuğa çıkıyorsun. Yani. Evet yani. Bazın Fatih, ne, büyü, evet. ne koca bir yürek varmış ki evet. bu koca şehri o kadar insan fethetmek istemiş yani ama de ona şimdi edilmiş. Yani ama doğru siz, doğru. siz de Allah'ın izniyle Enes bu okumalarınızla bence siz de gönülleri fethediyorsunuz biliyor musun? Hı, <gülüyor> Peki Arnavutluğa gittiğin zaman da okuyor musun camilerde evet yani, Kur'an-ı Kerim? Evet okuyoruz orada. Hiç Hı. çekinmiyorsun değil mi? Hadi bir Kur'an oku dediklerinde hemen okuyorsun. Yok okuyoruz yani. yani, yani, mesela, yani ben de zaten Heh bizim nasıl ruh gibi ha. mesela Kuran'sız okum yaşama falan yani bizim yani Kuran'sız okumak sus, benim susuz heh, aç kalmak gibi değil evet, mi? Aç kalmak. Abi. Susuz Belki daha kötü. Mesela Kuran'sız yani, olmak, yani. susuz ve aç kalmaktan mesela daha kötü. De bir şey tecrübe anladığım mesela bir gün e, geçen kış yani bir sene önce sesim gitti. Hiç gitmemişti daha önce ama ben normalde evdeyken boş mesela dururken falan hiç gitmez. Yani, e, okuyorum mesela falan mesela evet. böyle. Gaza geliyorum okuyorum. Evet bağırıyorum. Ama bir hafta hani çıkamıyordum sesini. Sana insan yani gerçekten anlıyor mesela e, ne kadar değer olduğun, Yani sesi ne kadar e, değerli olduğunu anlıyor. Allah'ın yani, verdiği en evet, önemli emanetlerden biri. Bir de şey gibi değil. oluyordum sanki yani şeyim hani konuş, konuşamıyorum. <gülüyor> o kadar kötü hissettiğim evet. ki. Evet bir devam oldu bu evet, ses kısım ve bir hafta sürdü. Bir hafta sürdü. Hmm. Okuyamıyordum gerçekten Allah. okumak Allah. istiyordum Allah. Yani Çıkmıyor değil mi? Elhamdülillah. Sesin ya. de kıymetini bilmek lazım evet, o zaman tamam. değil mi? Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Evet, Her evet. şey için şükretmek, ses nimeti için şükretmek, bize Kur'an'ı muhatap kıldığı için şükretmek, evet, evet. Kur'an okuyabildiğimiz için şükretmek, namaz kılabildiğimiz için şükretmek, mümin olabildiğimiz için şükretmek evet, evet, değil mi? Biz çok yani nasıl diyebiliriz? Ne kadar nimet saysak bitmez evet maalesef yani bu kadar biz mesela bu nefes aldığımız zaman mesela ne kadar alıyoruz yani mesela bir günde eğer bir hesaplasak mesela bir de mesela biyoloji bilen insanlar mesela ne kadar yani hassas bir şekilde olmuş mesela evet. bu uh, uh, nefes, vermiş, sistemi, nefes sistemi falan mesela ne kadar zor mesela böyle yani nefes aldığımız zaman o yolculuğu bilçiler yani insan ne yani kadar ve mesela korkuyoruz her zaman Allah böyle dua etmemiz lazım. Onun rahmetiyle bizim yani kıyamet gününde bizim yanlışlarımızın rahmetiyle baksın, affolaçsın. Evet. Yani yani yani Adaletle değil. Adalet Adaletiyle olsa birçoğumuz gideriz. Değil mi? Allah, muhafaza. Aşağı, Allah muhafaza. Ama rahmetine evet. Rabbimizin sığınıyoruz ki cennete gidebilelim diye rahmeti Mesela. olmasa neredeyse Mesela imkansız dediğin evet. gibi yani ve öyle düşünüyoruz ve inanıyoruz ki o günde rahmetiyle yani, muamele edecek dağılır. Rabbimiz Aynı ki değilir. cennete giden kulların Aynı da sayısı dağılır. artabilsin yani değil mi İnşallah. evet Enes Hüika kardeşim e, hoş bir Kur'an vadesi yolculuğu oldu bugünkü yolculuğumuz sana çok teşekkür ediyorum bu genç yaşta küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişsin hıfız etmişsin güzel bir yolculuğa çıkmışsın bu yolculukta Rabbim seni daim eylesin inşallah Amin ee, son nefesine Amin. kadar Amin. E, Rabbim Kur'an'la yaşamayı, Kur'an'la olmayı ve Kur'an'la ölmeyi nasip etsin Amin. ve öbür dünyada da inşallah bu Hıfzını, muhafazanı, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş olmanın getirdiği şefaat hakkından bizde de nasiplendirirsin inşallah. inşallah. İnşallah bize de şefaatçi Amin olursun. Zaten biz kendimizi kurtar. Kur'an <gülüyor> Kur hani efendimiz hadisi var ya, Kur'an'ı hıfz eden, evet, evet yaşayan 70 kişiye kadar insana şefaatçi olacak Allah'ın izniyle. İnşallah Allah biz de inşallah heh. bakayım. Bizi Bakaldım de düşünürsen. Zaten inşallah sonra <gülüyor> i̇nşallah. biz hani evet. vefasız ben de <gülüyor> Evet. İnşallah orada senden de şefaat bekliyoruz Aynen. inşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz Enes kardeşim Allah razı olsun. Evet değerli Burç efem dinleyicileri bugünkü konuğumuz Enes Hüyka kardeşimizdi. Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyor ve Arnavutluk'tan gelmiş ülkemize eğitim için kendisine çok teşekkür ettik. İnşallah bir sonraki Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah ısmarladık.